Murat, MRT Seçkin ile Kadıköy Postası. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi dinliyorsunuz. Murat, MRT Seçkin her hafta olduğu gibi biz de beraber şimdi yine. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Evet Kadıköy Postası'nı alacağız senden ne var ne yok bu hafta karşıya kadar. E, i̇stersen hemen hızlıca başlayabilirim. Çok yoğun olmasa da içeriye oldukça güzel etkinlikler var. Evet. E, hemen bahsetmeye başlayayım istersen. Haydi başlayalım. Tamamdır. E, geçtiğimiz haftalarda Kargarthalon'un sezon kapanış <Gülüyor> serisi kargaşa kapsamında açılan Big Baboli konser afişleri sergisini e, dinleyicilerimiz Ağustos ayı boyunca Pazartesi günleri hariç 15-21 arası ziyaret edebilirler. Ee, Hasanpaşa girişinde bulunan Kadıköy Karikatür Evinde ise e, yaz sergisi Ağustos sonuna kadar devam edecek. E, 2017-2018 sezonunda ağırladıkları çizgilerim ve açılan sergilerden seçilen işlerden oluşan sergi e, her gün saat 17:00'e kadar açık e, Kadıköy Karikatür Evinde tekrar hatırlatayım için Hasanpaşa girişinde Kadıköy Belediyesi'nin karşısında. Evet. Ee, Yoğurtçu Kadın Forumu'nun bu haftaki çarşamba etkinliğinde konu başlığı Zapatistalar Zapatista Kadınları. Ee, kendisi de Çiyapas'ta bulunmuş ve Zapatista mücadelesini deneyimlemiş olan Özgür Saki'nin sunumu e, saat 19.30'dan itibaren Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek. Ee, Perşembe günü Kadıköy Tiyatro Festivali 16. senesi için perdelerini açıyor. Ee, i̇ki haftalık festivalde yaklaşık 14 oyun ücretsiz olarak sahnelenecek. E, açılışı Selami Çeşme Özgürlük Parkında Genco Erkal'ın 50. 50. Sanat Yılı kapsamında yönetip oynadığı bir delinin hatıra defteriyle yapacak. Festivalde e, yoğunluk nedeniyle katılımlar davetiyle yapılacak. E, eğer gitmek, oyunun, e, gitmek istediğiniz oyunun gitmek istediğiniz oyunun davetyesini e, oyunun sahnelendiği gün 13-18 arası Kadıköy Belediyesinde bağlı olan sahnelerden temin edebilirsiniz. E, geldik Cumartesi gününe. Hızlıca geldik. E, a, e, Tiyatro festivalinin e, oldukça yoğun bir içeriği var bu arada e, hmm. Takip etmek isteyenler Kadıköy Belediyesi'nin e, kültür sanat portalı var Direkt e, yazıp internetten bulabilirler evet. Oradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirler programa Evet hatırlatalım onu da e, Cumartesi günü Burgazada Cennet Bahçesi'nde bir günlük bir festival var e, Vegan fest'in amacı e, hem veganlığı tercih etmiş bireylerin iletişim alanını genişletmek ee, ...yeni ve farklı tüketim ürünlerini öğrenmek... ...hem de vegan olmayan veya olmayı düşünen kişilere... ...bu kişileri bu felsefeyle tanıştırmak, anlatmak. Ee, Cumartesi öğlen 12'den itibaren... ...konserler, atölyeler ve sunumların... ...gerçekleşeceği etkinliğin tam içeriği... ...bir iki gün içerisinde açıklanacak... Ee, ...sosyal medyadan... E, ...Burgaza'da Cennet Bahçesi'nin... sayfasından takip edilebilir. Evet. Ee, yine Cumartesi günü saat 19'da... ...binada, Kalife Sokak'taki... ...binada bir sergi açılışı var... Ee, i̇kimiz Tuofas sergisi, Kaptan Zaman'ın eski ve buluntu fotoğraflarından seçilen iki kişiyi bir araya getirmiş baskılardan, fotoğraf baskılarından oluşuyor. Ee, etkinlik kapsamında ayrıca saat 21'de büyük ev, Abluka ve Her An Her Şey Olabilirden bildiğimiz Gül'ün konseri var. Ee, Cumartesi gününden bir başka konser ise yakında neredeyse e, memleketin en çok konser veren gruplarından biri haline gelecek Yüzdüzü'yken konuşumuzdan, e, yüzdeyken konuşuruz da saat 22'den itibaren Kadıköy-Durak-İkser sahnesinde yer alacak. Evet. E, Pazar günü saat 14'ten itibaren e, müzik Back to the Sound'un düzenlediği konserler var. E, yine Burgazada Cennet Bahçesi'nde. E, Ansızın bir inflak, Begüm Tarako, Derin Sarıyer, Nihal ve Cihan Bilgin gibi bağımsız sahne denetimlerinin yer alacak festivalde dergi, kitap, plak, kaset ve fanzilerin satıldığı standlarda olacak. Bu haftanın kolikör postasında cumartesi binada sahne olacak olan Gül'ün de dahil olduğu her an her şey olabilirden alarm ile bitirebiliriz. Herkese iyi haftalar diliyorum ve de yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Murat katkıların için. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. multimassal için Murat MRT seçkin ile Kadıköy postası. Evet açık radyo burası ve açık dergiyi dinlemeye devam ediyorsunuz Murat MRT seçkin'e teşekkür ederiz ve. Bu saatte şimdi kardeş türkülerin dün akşamki konserine geri gideceğimizi söyleyelim. Hatırlatalım sizlere 25. yıl konserinden bazı izlenimleri duyacaksınız ama nasıl geçti bu 25 yıl? Aslında bütün konser bunun bir özetiydi. Önce bir kardeş türküler kimdi sizlere hatırlatalım. Açık Radyo dinleyicileri aslında çok aşinalaş bu ıı, isme. Ama nasıl bir emekle kurulduğunu çok temel bir yerden söylemek lazım belki. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin müzik birimi tarafından hazırlanmıştık. ...bir konser çalışmasının adı olarak gündeme geldi. Anadolu halk şarkılarını kendi kültürel yapılarını baz alarak orijinal yorumlamaya çalışan bir proje olarak tanıdık. Onları ana olarak dört bölümden Türk, Kürt, Azeri ve Ermeni şarkılarından oluşuyordu. Bu çıkış politik anlamda kardeşlik içinde bir arama yaşama, bir arada yaşama ilkesine dayandı... ...ve halklar arasında yaratılmaya çalışılan kutuplaşma ve gerileme müzikal düzlemde cevaplar geliştirmeye çalıştı... Bu kadarla sınırlı kalmadı elbette. Kardeş türküler onu söyleyelim. E, değişik kültürlere ait şarkılara da yer verdiler ve repertuarlarını genişlettiler. Yıllar içinde Laz, Gürcü, Çerkez, Gene, Makedon, Alevi ezgileri müzik topluluğunun içinde e, olmaya çalıştı. Ve sürekli kendini değiştirdi. E, kalabalık bir ekibi var. E, kesinlikle kardeş türkülerin e, ve sürekli de değişen bir yapısı var ama esas şey, esas temel şey bu kardeşlik vurgusu da hiç değişmeyen tarafı galiba. Bunu söylemek lazım. Dün akşama bir bakarsak eğer e, aslında geçtiğimiz günlerde hafta sonunda Cumhuriyet gazetesine verdikleri bir röportaj vardı ve o röportajın başlığı da kendilerini anlatıyordu. Keşke memlekette sahnemiz gibi olsa yani bu çok kültürlülük, bu bir arada yaşama arzusu yine konserde de vurgulanan önemli şeylerden bir tanesiydi. Önce bir konser bir başlangıç parçalarından birazcık bahsedelim onları duymuş olalım Ardından tekrar buraya döneceğiz Size anlatacaklarımız var Merhaba İstanbul Merhaba Hepinizi sevgiyle, akletle selamlıyoruz Bu gece 25. yılımızı kutluyoruz 25 yıl boyunca sınırları açtık, devletlerin sınırlarını açtık. Oraları açan hikayeleri anlattık sizlere, şartlar söyledik. Hep bir arada, kardeşle yaşamaya olan özlemle. Merhaba! Yasun Yasak, Kalo Sinzate. Tarıyım bu kamar <gülüyor> çaba pokaję pa a istanbul Evet burası konserin açılışından bir bölümde ama Kardeş Türküler 25. yıl konseri pek çok konuk sanatçıya Arla Daşlı Nur Koli var. Candan Erçet'in çıplak ayaklar kumpanyası Dala Nena, Ertan Tekin, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli korosu, Mehmet Erdem, Mikail Aslan, Onur Şen, Türk Pakrat, Estukyan, Sayat Nova korosu ve tahribat İsyan. Bu isimlerin bazıları oldukça kalabalık bir sahneydi aslında onu söyleyebiliriz. Buradan anlatmak da olmuyor aslında orada olmanız çok daha güzel olurdu ama e, açık radyodan da yolu geçmiş elbette bu Kardeş Türküler ekibinin 25. yılını biz de buradan kutlamasak olmazdı e, en son bizim dinleyici destekşenliğimize gelmişti aslında ekip ve e, orada bir müjde vermişlerdi Candan Erçetin'le bir proje yürütüyoruz diye dün akşam işte o projeyi de seslendirdiler sahnede şimdi ondan çok kısa bir bölüm dinleyelim sonra biraz konsere bakacağız tekrar bir sevgili Candan Erçetin'le Özellikle son birkaç yıldır zaman zaman yol arkadaşlığı yapıyoruz. Aslında sadece yol arkadaşlığı da değil. Bazen mutfağa da giriyoruz, beraber çalışıyoruz, üretiyoruz. Şimdi e, herhalde birkaç hafta olmuştu paylaşalı. Yepyeni bir şarkımız var. İsmine de e, bekle dedik. Bu gecede küçük bir sürprizimiz var. Onu da candan anlatacak. Evet şöyle aslında ben de herkes gibi bir şarkı için misafir olmuştum bu sahneye. Ama istedik ki e, hem bu akşam çok özel 25. yıl kutlamasında hem bunu bir kayıt altına alalım hem de sizle şarkıyı paylaşabilelim. E, bir klip çekeceğiz. Evet. Bir evet. evet. evet. klip çekebilmemiz için parçanın bir bölümünü banttan almamız gerekiyor. Bu konuda sizi peşinen uyarıp e, aklınızı diliyoruz ama maalesef teknik olarak bunun böyle olması gerekiyor. Evet bir başlayalım bakalım. Biz gene üstüne söyleyeceğiz ama <gülüyor> her yer geliyor musun? Oradan duracaksın. <gülüyor> Evet, Candan Erçetin ve Kardeş Türküler ekibi birlikte yazıp e, söylemişler bestelemişler. Bu şarkıyı Kardeş Türküler bestelemiş. Daha doğrusu Bekle isimli e, teklinin klibini de gün akşam itibariyle e, çekmiş olduk. Onu da söyledim. Şimdi nice yıllara Mehmet Erdem gitar çaldı. Orada Bahçede Yeşil Çinar isimli şarkıyı söyledi. E, yanı sıra Yunanistan'a da bir gönderme yapıldı konser sırasında. E, Yunanistan'da yaşanan e, yangına ve ardından sel felaketine dair e, konuşmalar da vardı binlerce kişi halay çekti belki bunu da buraya eklemek lazım e, tabi Kardeş Türkler konseri deyince de e, çok kalabalık bir e, kitle geliyor insanın aklına şimdi Unique Hava Unique Açık Hava sahnesini e, düşünüyorduk ama e, isimleri saydık Pakrat Estukyan Ayşe Nur Kolivar ve Mertçen Türk'ten de bir şeyler dinleyelim kısaca Önce Vedat Yıldırım ilk albümün hikayesini anlatsın bize. İlk albümü yaptım, daha sonra 97'de orada da yine o zor günlerde yarımızda olan insanları almamız gerekiyor. Kalan müzik ve Hasan Saltık çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağolsunlar. Türkçe bir klip yapmış, biliyorsunuz. İlan bile vermişti, yayınlansın diye. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz konuklarımız diyeceğiz ama aslında onlar bizim yol arkadaşlarımız, ilgimiz varmıyor. İlk konuklarımız sahneye alacağız. Yine ilk albümden itibaren bizimle birlikte olan Ayşenur Koli var. Ayşenur Koli var. Olur Şenkül. ...seni göre herhalde Karadeniz'e doğru yol olacağız. Siz hazırlanırken bu arada... ...tabii ki... <gülüyor> ...doğu albümündeki o kadim sesli... ...abimiz... ...oradaki şiirleri okuyardık. <gülüyor> Fakat Esdukya! Parayet, <gülüyor> Parayet! Fakat abi, hoşgeldiniz. <gülüyor> Çok kendim <terzim>, seni <gülüyor> evet. O zaman... Yolculuğumuza devam edelim. Karadeniz. Kaedo Evet Türk'ün tulumu Ayşenur Kölüvar'ın sesi ve Pakrat Estukyan'ın şiirleriyle katıldığı gece ee, Gülten Akın'ın şiirini duymuştunuz az önceki e, eserde de. Evet ve neler olduğu bir de ona bakalım Münik açık hava sahnesini düşündüğünüz aslında bütün kompleksi dev bir alışveriş merkezi gibi de düşünmek mümkün. Biraz insansızlaştırılmış bir alandan gidiyorsunuz oraya dev plaza ve gökdelenlerin arasında ormanlı plazalı bir tarafına doğru gidiyorsunuz İstanbul'un. O yüzden böyle geniş yollardan ama etrafı yeşil olan garip bir boşluktan geçiyorsunuz. Etrafına, e, bu mekanın etrafına açılan başka türlü konser alanları ve alışveriş merkezleri dev plazalar, bazı boş plazalar burada bir değişimin yaşandığına işaret etmeye devam ediyor. Ben e, aslında düşündüğümüzde Kardeş Türküler ekibi kurulduğu zaman 5 yaşındaydım. E, dün akşamsa 25. yıllarını kutladılar. Aslında çok uzun zamana yayılmış bir barış iradesinin tekrarlanmasından bahsediyoruz. Belki de Kardeş Türküler derken. O yüzden nereden ve nasıl gittiğinizin pek de bir önemi yok. Bunu bir söylemek lazım. Yolda yürürken aslında konsere giderken kalabalık bir ekip görmeyi düşünüyordum. Öyle olacağını düşünmüştüm. Ama yollarda çok insanla karşılaşmanız mümkün değil. Ama alana girince fark ettim ki hakikaten herkes oraya çok erkenden gelmiş ve kapının önünde beklemeye başlamıştı. Bu önemli bir taraf. Konser burada değil mi gibi şeyler düşünmeye başlarken önce biz sonra fark ettik ki ...herkes alanın içinde erkenden... ...toplanmış ve arkadaşlarıyla selamlaşıyordu. O yüzden çok e, geniş... ...ve çok kalabalık bir topluluğun... ...bir araya gelişi, e, karşılaşma... seremonisi gibi de düşünmek lazım. Kardeş türküleri 25 yıllık... E, ...çok eski bir türkü gibi... ...herkesi bir araya alan bir türkü gibi... ...bir şey o yüzden kardeş türküler... E, ...bütün konseri düşündüğümüzde de... ...konseri ve... E, ...aslında ekibi dev bir... ...halaya benzetmek mümkün galiba. Konserden önce sosyal medyada... Ve Ja medyada yazılanları bir gözden geçirdim. Kardeş türkülerin 25. yılına sevinmeyen yok gibi. Hakikaten dinleyici kitlesinde de e, özellikle gençler arasında sanırım konsere gitmeyen 3 kişiden biriyim gibi e, ibareler göze çarpıyor. Böyle mesajlar görüyoruz. E, o yüzden kardeş türküler konsere gitmek bir doğum günü gibi. içerideki kalabalık heyecanla sahneye çıkmalarını bekledi. Merhaba İstanbul dediler. Siz de duydunuz bunları ve bize 25 yıllık bir hikayeyi anlattılar. Bütün Konser boyunca milletvekilleri, oyuncular, gazeteciler ama bugünün tabiriyle hipsterlar dahi oradaydı aslında bu kadar geniş bir e, kalabalık kitle izledi Kardeş türküleri ilk gençliğinden belki orta yaşına kadar kardeş türkülerle yol arkadaşlığı yapanlar dün gece buluştular e, Masak Yunik'te e, ve e, aslında... Barış'ın sesinin bunca yıl nasıl bu kadar açık kalabildiğini bizlere de hatırlattılar ve aynı zamanda anlattılar. O yüzden Kardeş Türkler önemli ve güzel bir detay. Kardeş Türkler ekibi siz de duyduğunuz yer yer sahneye çıkan konuklar için yol arkadaşlarımız diyorlar. Bizlerin de onlara yol arkadaşlarımız demesi yanlış olmayacak. Açık Radyo'nun da kadim arkadaşlarından Kardeş Türkler'in 25. yılını biz de kutlayalım buradan ve Sayat Nova ile bitirelim çok kısa dinleyeceksiniz böylece kardeş türkülere de veda etmiş olacağız biz bu bölümümüzde. Kardeş türküler ekibi kuşaktan kuşağa nasıl gelişti nasıl büyüdü biraz onları anlatacaklar. Dala Nena, ee, Sayat Nova korusu ve Gürcü Sanat Evi Çok Sesli korusundan bazı bölümler burada sonra bugünlük kardeş türkülere veda etmiş olacağız. Fakat yaşlar değişti fark ediyorsunuzdur. <gülüyor> Biz o zaman 18 yaşındaydık, 19 yaşındaydık. Abilerimiz, ablalarımız vardı. Mesela Nova korusuyla hemen en başta 93'te tanıştık. Ee, 40 yaşlarında olan abiler, ablalar vardı. Bize o dilleri öğretiyorlardı, o şarkıları öğretiyorlardı. Bugün gördüğünüz gibi <gülüyor> Bugün gördüğünüz gibi eee Masis'in yaşını geçen öğrenci ama 18 ile 19 civarıydı o zaman. 19 diyelim. <gülüyor> Gençler artık Sayatlova korusunu temsil ediyorlar. Demek ki gelenek devam ediyor. Israrla. <gülüyor> Şimdi 25 yıldır e, e, bu müziklerle, bu kültürlerle ilgilendiğinizde Sayatlova ismini çok normal karşılıyorsunuz ama eminim hala Sayatlova kim bilmeyenler vardır. Çırpınırdı Karadeniz denince akla o şarkı geliyor ya, o marş geliyor ya. Aslında Çırpınırdı Karadeniz'in ezgisi, farklı sözlerle Sayatnova'ya, aşuk, Ermenice yani Ozan, Ozan Sayatnova'ya ait. Sayatnova'nın ruhu bir kere şad olsun. Çok önemli birisi. Bizim içeri hepimiz için çok önemli. Ermenice, Azerice, Gürcüce şarkılar yapmış birisi. Bir aşık. Demek ki çok eskiden varmış. Çok eskiden çok dillidik. Çünkü her çolucu bakmış. Aşıklarımızda uzanlarımızda varmış. Tamam çok uzattım. Sayatnova'dan masif merhaba diyelim mi? Merhabalar. Herkese merhaba. Öncelikle biz Sayatnova'nın genç temsilcileri olarak buradayız. Bizim koro olarak kardeş Türklerle çok uzun yıllara arayan dostluğumuz var. İşte biz de bugün burada geldik. Biz de <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle benim söylemek istediğim birkaç bir şey var. Bugün yolda gelirken buna geliyorduk yani. Ee, şimdi batılı bir insana bunları dinlettiğimizde bu tür şeyler çok ilginç gelir. Belki bizim için bunlar çok normal şeyler çünkü biz bunların içine dolduk. Ben bu kültürün, çok kültürlüğün içine dolduğum için çok...